Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz İpek oldu Merhaba İpek, hoş geldin. Merhaba, merhaba hocam. Hoş bulduk. Bugün 30 Eylül 2021 ve Sevgi Soysal'ın 85. yaş günü. Ben de programı bu vesileyle Sevgi Soysal'ı ayırmak istedim. Ve İpek de de Sevgi Soysal'ı konuşmanın iyi olacağını düşündük bu özel günde. Biz İpek'le birlikte daha önce Sevgi Soysal'la ilgili bir kitap hazırlamıştık İsyankerneşe adında. Ayrıca Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz başlıklı bir Sevgi Soysal adına düzenlediğimiz bir sempozyumun kitabını da ben hazırlamıştım. Sonrasında da İpek Sevgi Soysal Kliatı'na yeni eserler Kazandırdı. Sevgi Soysal Külliyatı üzerinde özel bir çalışma e, yürüttü. Bugün hem bu çalışmaları hem de bu çalışmanın son ürünü olan ve 3 e, yıl önce yayınlanan en son kitabı Tekliğin Türküsünü e, İpek'le konuşacağız. İpek'ciğim e, neler yayınlandı Sevgi Soysal Külliyatı'nda? Bildiğimiz Sevgi Soysal Külliyatı'na ne gibi katkılar oldu? Ee... 2011 yılındaki e, İmam Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde e, sizinle birlikte çalıştığımız sempozyumda, e, işte Sevgi Soysal'ı yeniden okumaya başladığımızda, e, böyle bir e, gazete ve dergi arşivleri taraması da yapmıştık ve o e, ar e, arşivlerden e, pek çok yazı, işte gazete yazısı, röportaj, yeni e, hikayeler e, tespit etmiştik. Sonra. E, çok güzel bir şekilde sevgili Funda Soysal'la yollarımız keşişti ve kendisinin de bir arşiv oluşturduğunu, arşiv yapmak için çaba sarf ettiğini, emek verdiğini öğrendik. Sonra bu arşivleri birleştirdik. Sağ olsun o da bize çok cömert bir şekilde açtı bu arşivleri. Buralardan, bu çalışmalardan üç tane ayrı kitap çıktı. Yani biz tabii bu Ortaya çıkan metinlere baktığımızda aslında yani kocaman bir şeydi. Ve kendi içinde bir bütünlük oluşturur mu, oluşturmaz mı diye çok endişeleniyorduk. Bu noktada tabii editörümüz, iletişim editörü sevgili Bahar Sibel bize çok destek oldu ve yolumuzu açtı. Değerli fikirlerini paylaştı bizimle. Önce gazete yazılarını yayınlamaya karar verdik. Onlar çok önemli metinlerdi. Bu gazete yazıları da 2014'te yayınlandı. Türkiye'nin kalbi kabul günleri. Diye. Burada işte yeni ortam politika, bakmakta yer almayan politika gazetesindeki yazıları yeni ortam da Adana Sürgün'ünde yazdığı gazete yazıları vardı. Ve işte yeni günde de Hala tartışılmasını çok istediğim, tekrar tekrar konuşmamızı çok istediğim Hatice Hanımlar, Hatice Hanım yazıları vardı. Bunlarla karşılaştık. Sonra diğer kâramlarım da benim, Politika Gazetesinde Ecevit Mitingi'ne dair, 75'te olan Ecevit Mitingi'ne dair bir, 74'te özür dilerim bir Ecevit Mitingi'ne dair bazı metinler ve fotoğraflarla. Karşılaştım. O da çok kıymetli bir seri. Yani sevgi sosyal gazeteci olarak oraya gidiyor ve e, orada Ecevit biteninde kadınlarla, özellikle kadınlarla e, görüşüyor ve onların Ecevit ile ilgili fikirlerini alıyor. Bir de e, e, şey, kitabın sonunda da, aynı kitabın sonunda da e, Evlat Acısının son mitingi var. Yine aynı dönemde. O dönemde de e, o mitinge katılıyor. E, o mitingle ilgili görüşlerini bir röportajında paylaşıyor. E, bu kitap kendi içinde bir bütünlük oluşturdu. Sonra e, Venüsli Kadınların e, serüvenleri e, ortaya çıktı. ikinci kitap olarak. E, onlar da TRT döneminde çalıştığı o dönem Serpil er, Erdem Gül e, radyo konuşmaları hoş geldin ölümde çok güzel anlatır o, o kitaba yazdığı giriş yazısında harika anlatır 65 döneminde program yapımcısı olarak giriyor oraya e, TRT dahil oluyor ve o dönemde e, radyo oyunları yazmaya başlıyor bir radyo üniversitesi kurmak için çok çaba sarf ediyor bununla ilgili e, Ders metinleri yazmaya başlıyor ki onlar da Venüsli Kadınların Serüvenleri kitabının içinde var. Bunları dostu yayınlıyor. O dönem 65 döneminde. Ee, ve o kitaba yani Venüsli Kadınların Serüveni kitabına tabii ki en başında Venüsli Kadınların Serüveni'ne bir radyo oyunu olarak var. Ee, sonra e, Bayram'la ilgili bir radyo oyunu yazıyor o metin de çok ilginç o metin de çok tartışıp konuşamadık. Onun dışında yürümekle ilgili elimizde bir datil metin vardı. Onu içine dahil ettik ve böylelikle hem TRT dönemindeki yazdığı metinler bir arada bir araya gelmiş oldu. Ee, üçüncü kitapta ise yani Tekliğin Türküsü adını verdiğimiz kitapta ise e, kitaplaşmamış metinleri e, yani gazete yazıları dışında kalan e, hikayeler, e, kendisi yapılmış röportajlar yani daha önce Tutkulu Perçem'i de bir hikaye kitabına dahil edeceksek o ve Tanteroza ya da Barış adlı Çocuk'ta yayınlanmamış e, ve Dost'ta yayınlanmış bazı. Ee, yine değişim dergisinde, dosta vatan gazetesinde yayınlanmış bazı e, hikayelerini e, oraya dahil ettik. Röportajlarına dahil ettik, kendisi yapılmış bütün röportajları. Çevirileri vardı, onları dahil ettik ki kimler var e, bu yazarlar arasında? Boşar var. E, ondan sonra e, Kurt Chalkowski var. E, Bir şiir çevirileri var. Ayrıca ee, romanını da çevirdi. O da iletişim tarafından yayınlanıyor şu evet. an. Tabii. Bir çevirisiyle yayınlanıyor. Beş paralık evet. roman. Beş paralık roman. Evet, onu da onun da altını çizmek gerekiyor. Ee, başka çevirileri de vardı. Mark Frisch, Andorra ve e, e, Frans Kafka'nın mezar bekçisi. Hem yani biz bunları metni yani kitabın dışında bıraktık, ee, sanat yazıları vardı, sanatla ilgili yazıları vardı ki bunlar çok bunları bunlarla karşılaştığımızda hem Bahar var hem funda soysal çok e, mutlu olduk ve çok e, şaşırdık. Ee, mesela Astanisanne bir sinema, e, daha doğrusu bir dansçı kadın ama o dönemde sinemada e, sinema da e, oynayan bir e, kadın sanatçıyla ilgili bir yazısı vardı. Çok erken dönemde üstelik. Ee, sonra Alman dergileriyle ilgili bir yazısı vardı. Yine e, çok önemli bir yazı. Keşke okuyup tartışabilsek. E, birey olamamış toplumcu Rotary Kulübü üyesi Burjuva'nın biridir diye. <gülüyor> böyle, e, böyle başlıklı bir yazısı var. Sonra Mehmet Akan'la. E, tiyatronun geleceğine dair e, toplumcu tiyatroya dair tartıştıkları e, metin var. Daha doğrusu Mehmet Akan e, bir metin yazıyor ve onun üzerine sevgi soysal bir cevap metni yazma ihtiyacı duyuyor. E, o, o her iki metin de bu kitapta yer alıyor. Okumak isteyenler için. E, yine üç kuruşluk rehle ilgili e, şeyler var. Metin metin var. E, Türkiye'de Kültür Derneklerinin Tutumu adlı bir e, yazısı var bu çok önemli o yine 60'lı yıllarda Orhan Veli'nin Almanya'da bir e, kitabı yayımlanıyor ve bununla ilgili bir eleştiri metni var e, oradaki çeviriyle ilgili bir eleştiri metni var ee, yine o tüde, o tüde verdiğini düşünüyoruz biz Funda Soysal'la. Brest hakkında konferans e, metinlerini, daktilo metinleriydi bunlar. Bunları tabi bir, bir, bir bazı bölümlerine e, daktilo metni olduğu için çok anlaşılır değildi ya da üzerleri çizilmişti. E, bir tür yani yeniden yayınma e, yani dikkatli bir şekilde yayınlamaya özen gösterdi Funda Soysal'la. Sonra e, tek parti ve nasıl e, metinleri var, onlar da, e, tabii biz böyle düşünüyoruz, e, Birikim Dergisi'ne e, yazmak istediği e, metinler olarak düşündük onları da, onları da dahil ettik. Peki sonraki bölümlerde de kendisiyle ilgili yapılan röportajlar var. İşte döneminde. döneminden... Oraya geçmeden önce bir ara verelim istersen İpek. Ne çalıştın tabii, tabii. ne istersin? Tabii, e, Serpil Erdemgil TRT döneminde odasına girip böyle yürümek romanını yazdığını yetiyor. Ve o dönemlerde sürekli şeyde gezerken, o alanlarda gezerken mırıldandığı bir şarkıdan bahsediyor. Gilbert Beckhün'ün, umarım doğru telaffuz edeceğim, Amper, Amperto Selleros'u. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Sevay Şahin, program konuğumuz İpek Şahbenderoğlu ile birlikte 85. doğum gününde Sevgi Soysal'ı hem yad etmek hem de Sevgi Soysal külliyatının yeni eserlerini konuşmak için bir araya geldik. Ve bugün Sevgi Soysal'ın külliyatına son katkı olan Funda Soysal ve İpek Şahbenderoğlu'nun derlediği tekliğin türküsünü konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde... Tekliğin Türküsü'nden önceki e, kitapları, Sevgi Soysal Külliyatı'na dahil edilen kitapları konuşmuş ve Tekliğin Türküsü'ne gelmiştik. E, orada biraz sanat yazılarından ve çevirilerden bahsetmiştik ve en son e, röportajlardan bahsediyordu İpek ama ben bu kısımda hikayeleri konuşmak istiyorum, bu kitaplaşmamış hikayeleri. Şimdi seninle de çok konuştuk. Yani Sevgi Soysal'ın hikaye adı altında yayınlanan eserlerinin ne kadar hikaye olduğu çok tartışmalı. Evet. Bunda bunlara evet. evet. ne kadar hikaye diyebiliriz? Yani gerek Tutkulu Perçem gerek Tante Roza yayınlandıklarında da kider evet. ilk baskısında hikaye olarak adlandırmıyor Sevgi Soysal Tutkulu Perçem i. Evet. Tutkulu Perçemi e, düz yazı olarak e, düz adlandırıyor. Evet. Adlandırıyor. Sonrasında Plante Roza için bayağı tartışmalar var. Hem bu roman ne yani roman mıdır, hikaye midir? Yerli midir, yabancı mıdır, nedir? Tabii akademik makaleler var roman olduğuna dair, yani bunu şey kanıtlamaya çalışan akademik makalelerde. Evet. O yüzden bu hikayeler meselesi çok önemli bence. Bu kitaplaşmamış metin, yani kitaplaşmamış evet. hikayeler. Evet, bunlar için ne diyorsun? Bu hikayeler bu çizgiyi bozuyor mu? Bu tartışmalara yeni bir katkı olur mu? Yoksa tam da bu bizim düşündüğümüz yani türler arasındaki geçişkenliğin aslında hep evet. olduğunu, bir süreklilik e, taşıdığının ispatı olarak kullanılabilir mi? Ne dersin? Tabii tabii, evet. E, şimdi tutkulu perçemi tabii şey bizim sizinle birlikte çalıştığımız isyankerleştirde de mikro anlatı olarak da e, tanımlamışlardı e, hatırlarsanız. E, kendisi düz olarak tanımlıyor zaten. Ee, ama baktığımız zaman tabii doğrudan sadece hani düz yazı dediğimizde aklımıza ne geldiğiyle ilgili de bir şey. Aslında hikaye dediğimizde de aklımıza ne geldiğiyle ilgili bir şey bu. Ee, hani doğrudan bir sınır çizmek gerekir mi? Çünkü türler e, türleri genişletmek, o sınırları genişletmek de aslında edebiyatçıların epey uğraştığı e, sorumsallardan biri. Ee, şimdi bu hikayede, yani Tantaroza'yı da tabii tarz edebiliriz, kendi içinde zaten bütünlüklü bir e, şey. Tantaroza'yı hikaye olarak anlamamızın başka bir sebebi, e, Dost Dergisi'nde böyle bir başlıkla ve parça parça yayınlanması da olabilir diye düşünüyorum naçizane. Ama bu metinlere baktığımızda bu metinler zaten dönemsel olarak hatta, yani 63 ile 69 arası yayınlanan, Metinler bunu 62 de diyebiliriz. Değişimde e, yayımlanıyor. Yani tutkulu perçemin bazı metin, yani tutkulu perçin metinlerinin yayımlanmasının yanı sıra bu metinlerle birlikte yani bir e, sürgüt durumu var. Tabii, aradan ereden çıkarmam. Tabi tutkulu çıkarmak... perçem alınmam evet, alınmamış. Yani evet, aynı dönemde de... yayınlanır ve aynı yerde yayınlanırken bunlar nereden çıkarmış aslında. Mesela bunu da bir düşünmek lazım. Niye onları istedine? Tabii ben orada bir seçim töreni. seçim olmuş e, ama bu tabii 62'de değişimde yayınlanan hikayelerin e, çoğu o dönem kendi de söylüyor daha sonra Orhan Kemal ödül töreninde. E, yani işte bunalımlı kara ve egzistanzalizm e, dönemindeydi ve o döneme çok e, dikteşne kalmıştık. Yani cümle birebir böyle olmasa da bu minvalde bir şey söylüyordu hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla o dönemi anlatıyor. Evet yani varoluşçuluk işte Kierkegaard e, e, bunlardan çok ciddi izler taşıyan metinler onlar. E, değişimde yayınlananlar işte hangileri belki onlardan bahsetmek gerekebilir. 3.1.1. nokta köy şeytan iğnemi buldum vermem ben senin tanrınımı sen benim tanrımı ver de mesela. E, işte. bu. Varsam da sonra sizin oraya kadınların hep giyini kanları dönüp dönüp gelecekti bilirdik. Yani bir tür şey şiirsel bir tür şiir okuyormuşuz gibi. Yani dize dize devamı evet, evet. gibi. mensur şiir dedikleri aslında. Evet evet <gülüyor> evet tam olarak öyle ee, gibi metinler. Bunlar 62 ve 63 döneminde var. 63'te sonra dosta yayınladığı şeyler var. Onları hikaye diyebiliriz bence. Onlar bugün bizim tanımlamaya çalıştığımız hikaye türüne birazcık daha yerleşebiliyorlar. Yani şey Nereye dedim? Yeraltı şehrinde herhangi bir gün. O tamamen bambaşka bir metin. Tanımlama evet, şeyi arası. Evet, gibi. o dostu yayımlanmıyor zaten. O bir şey, metin olarak yani bir evet. aktüo metin evet. olarak. Evet. E, Metne aslında. Bu da yer alan bir metin o. O, o, o zaman bir roman taslağı o bahset, bahsetmiş o zaman kavak da bir müsvedde aslında. Tabii tabii müsvedde. E, e, evet. bir gün Yeni Şeyde bir öyle vaktinin e, bir bölümünün müsveddesi ama tabii çok bambaşka yazılmış noktalarıyla birlikte bir müsvedde yani aynısı değil. O bakımdan yayımlamak e, cüretini gösterdik öyle diyeyim. E, i̇şte şeyde Dostoyevski'nin adı Dostakilerde de işte nereye gidiyorsun, nereye de gidiyorsun kız cennet, dönemeç, bırakın yoksulları düşünsünler. Boninoid Bey, Nola Bey, Tozlu Ağıt, kötü şarkılar. Bunlar da Dost'a yayınlanan e, hikayeleri. Yeraltı Kağıt'ında herhangi bir günlük ise gerçekten çok ilginç bir metin. O de çok tartışamadık. E, keşke daha fazla tartışsak, e, konuşsak, okusak, paylaşsak. E, o da çok ilginç bir metin. O da bir taslak halindeydi dediğim gibi Funda Sorsal'da. Onun Funda Sorsal zaten bir dergide daha önce yayınlamıştı. E, ama hani dergide kalıp ulaşamayacakları için okuyucuların belki de haberdar olmayacakları için e, bu kitabı almak e, istedik. Kitapta hepsi hep bir arada e, e, bulunsun diye. E, hikayeleri de bu şekilde. Evet, röportajlar ve soruşturmalara gelelim istersen. Orada senet vermiş. Röportajlar da aslında bizim sık sık referans gösterdiğimiz, bildiğimiz röportajlar da var. İşte şey gibi, Tanteroza ile Adnan nazarın röportajı gibi. Çok önceki dönemde yazdığı işte Mübeccel İzmirli ile bir konuşması vardı. O da çok ilginç bir metin. 12 Mart sonuçta işte TRT'den ayrıldıktan sonra kendisiyle bir röportaj yapılıyor. O var. Ee, ve işte Yönüşehir'de bile öyle vakti yayınlandıktan sonra o sürekli referans gösterdiğimiz Orhan Duru'nun e, röportajı var. Orhan Kemal roman izin aldıktan sonra hemen arkasından yapılan röportajlar var. Ee, İki de röportaj değil bir işçi kültür derneğine yazdığı bir metinde o şeyde Orhan Kemal e, roman ödülünde konuşmasının bir bölümü orada yer alıyordu. Biz o konuşmaya e, ulaşamamıştık. E, o yüzden onu da oraya e, röportajları için dair etmeye uygun bulduk e, ta, e, tutkulu perçim için bir e, şey veri e, içerdiği için onu da oraya koymaya karar verdik. Soruşturmalar. Çok ilginç. Gerçekten e, Sevgi Soysa'nın hem e, edebi dünyasına, edebi haritasına doğru bize bir şey söylüyor ama aynı zamanda Türk edebiyatıyla ile ilgili de neler düşündüğünü görüyoruz. Bu çok önemliydi bizim için. E, sadece şeyi ayırabiliriz belki değişimde yayımlanan O zaten o çok çok ilginç bir metin. E, o metnin de dolaşıma girmesini çok isterim. Ee, İlhan Berk, Hüsat Benar, Özdemir Nutku, Sevgi Nutku o dönemde ve Raziye Bener'le e, yapılan bir e, uzun soruşturma gibi de diyebiliriz tabii sorular var ama daha çok çok uzun bir sohbet gibi. İntihar üzerine felsefi bir e, konuşma çok çok uzun bir metin ama çok önemli bir metin. E, mesela tanzimat sanatıyla, batı sanatıyla ilgili e, bir şey var yani ulusal sanat nasıl yaratılır? Bunun üzerinden e, pek çok sanatçıya soruluyor. Kitapta da kimlere e, bu soruşturmaların e, yollandığına dair bilgi geçtik. Yani kimlerle birlikte sevgi soysalda vardı. Belki bu da bir çalışmak isteyen araştırmacılar birbiri olur diye bunları da bulundurduk. Yine mesela e, sevgi soysal etkilen kitaplar e, var. Yakup Kadri için ne dediğine dair bir metin var. O çok güzel bir metin. E, ve işte Cumhuriyetin 50 yılına dair Cumhuriyet e ilgili bir mesaj paylaşılması istenmiş kendisinden köy edebiyatının durumuyla ilgili fikirlerini belirtmiş 12 Mart'ın edebiyata yansıması bununla ilgili konuşmuş mesela 12 Mart'ın edebiyatı neki başlığında ve yine Türk Dil Kurultayı'nın ardından, 15. Türk Kurultayı'nın ardından eleştiri ve önerilerine, bu da Türk Dil Dergisi'ne yayınlanmıştı. Bunu da önemli bir fikir vermesi açısından araştırmacılara koymayı uygun bulduk. Bir kitap bu şekilde oluştu. Evet, aslında bu külliyata eklenen kitaplara baktığımızda Sevgi Soysal'ın Brecht'le olan doğrudan ilişkisini... Evet. çok net görebiliyor hale geliyoruz. O hani hissettiğimiz, varlığından haberdar olduğumuz breht etkisinin ve kendisinin breht üzerine düşüncelerinin edebiyatında ne kadar etkili olduğunu çok net bize gösteriyor ve kendisi gösteriyor. Yani Çünkü sevgi soysal anılarını, gazete yazılarının özellikle eserleriyle gazete yazılarını karşılaştırırsanız karşılaştığı birçok şeyin e, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuş'ta dahil olmak üzere hikayelerinin evet. ve romanlarının içine girdiğini görürsünüz. Yani bu tarz bir hani hayat ve edebiyat okuması sevenler için de aslında Sevgi Soysal'ın edebiyatı çok iyi bir kaynak. Bu yeni külliyatla birlikte, külliyata eklenen yeni eserler bize bunları çok e, açık gösteriyor. Yani nerede, neyi takip edebileceğimizi. O, o anlamda da bir süreklilik var. Tiyatro ile ilişkisini ee, ve tiyatronun e, kendi edebiyatında ne kadar önemli olduğunu, bu konu üzerine ne kadar çok düşündüğünü bu kirliyat vesilesiyle öğreniyoruz. Şiir çevirdiğini öğreniyoruz. Da önemli. Evet. Belki şiir evet, de yazmıştır. Çevirilen bir şiir, var. Evet, evet. Belki şiir de yazmıştır gibi bir soru uyanıyor yine e, kafamızda. Mizahi yönünün e, o eserlerindeki o alttan altta e, ne diyelim bize e, gülümseyen Ses'in özellikle bu Hatice Hanım yazılarında nasıl politik bir mizahı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu anlamda evet. makale yazarlığının onun edebiyatına bir üslup olarak da nasıl sızdığını görüyoruz bu eserler aracılığıyla. Dolayısıyla evet. yani benim hep söylediğim bir şey var biliyorsun yıllardır. yani Bir yazarın hülyatının tamamlanması çok önemli bir şey. Bu senin de biraz önce söylediğin gibi. Hem bu uh, var olan yazar hakkında bildiklerimize yeni şeyler kattığı gibi araştırmacılar içinde yeni alanlar açıyor. Yani edebiyat Kesinlikle. tarihinde e, birçok şey öğreniyoruz. Mesela bu külliyatların hazırlanması bize tiyatro edebiyatı tarihi açısından da bir şey söylüyor. Çeviri edebiyatı açısından da bir şeyler söylüyor. Ve e, tek soy kendi edebiyatı hakkında, kadın edebiyatı hakkında e, birçok evet. şey söylüyor. E, dolayısıyla bu çok değerli. Ee, buradan e, şunu da hatırlatalım. Biz e, yaklaşık 3 yıl önce e, Bahar Siber yetişme de İpek'in de bahsettiği gibi Sevgi soysal Kitaplarının e, editörü ve e, ipekle birlikte e, yine bir program yapmıştık. O program Sevgi Soysel Edebiyatı üzerine, üzerineydi ve iki bölüm halinde yayınlanmıştı. E, külliyattan önceki Sevgi Soysel Edebiyat hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ee, yine bu iki programı da dinlemenizi öneririz size ve bu vesileyle buradan hem Bahar'a hem de Funda'ya da bir selam göndermiş olalım evet çok sevgilerimizi iletelim onlara evet. senin son olarak söylemek istediğim, eklemek istediğim bir şey var mı bitirirken ee, önceki çok teşekkür ediyorum tabii. ama bu kitapları tek, tek başıma yapmadığımı da söylemek istiyorum çok ciddi bir emek var ee, Öncelikle sizin bana inancınız var. Her şeyden önce. Ee, sonra... Bahar Siber var ve Funda Soysal'ın e, inancı var. Biz hep el ele çalıştık bütün kitaplarda. E, ben asla tek başıma hareket etmedim. Her zaman fikir alışverişi yaptık. Birlikte kurduk bu kitapları. O yüzden benim kadar en az onların da çok büyük emekleri var. Öncelikle onu söylemek isterim. İkinci olarak da bu üç kitapla umarım Sevgi Soysal Edebiyatı'na dair farklı şeyler söyleme şansına erişmişizdir. Ki okuyanlar er, erişebildiğimiz görecekler herhalde ee, ve tabi ben hep ilk kitaptan beri söylüyorum sevgi sosyal ile ilgili yeni okumalar yeni araştırmalar e, tabii bütün bu kitapların çok akademik kaygıları olmamakla birlikte yeni okumaları ve yeni araştırmalara e, kapı aralayacağını yürekten umut ediyorum evet ben de öyle e, çok teşekkürler İpek e, ellerine sağlık tekrar ee, i̇yi ki doğdun Sevgi Soysal diyoruz. Hoşçakalın. İyi ki doğdun Sevgi Soysal. Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar